Allah'ı ﷻ yedi haddana, l Allah. Fıma tevfiqiyat. A'udhu billahi s-sem'i'il alimu min ash-shaytani r-rajim Rabbi a'udhu beke m'ne vazatil sh-shyatayn A'udhu beke rabbin ah-furu Bismillahirrahmanirrahim Fela takshavun nasa wakshavun Sadakallahu'na azim Allah manfa'na f-Quran'a azim Femalik lana fi'hulhamdillahi rabbil alemin Astaghfirullah l-hayyil qayyim hassantikum bil hayyil kayyum lezi la ve defa'tu ankumussu ebi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim 26. farz Allah'tan korkmak yani ben de biraz sanki okuduk gibi hatırlıyorum ama burada baya bir başka ilimler vardır zaten biz bir yani bu konuyu her hafta korkutsak başka bir şeyler çıkar ilmin sonu yok ama biz şimdi yarıya 25'li bitirdik 26'dan takip ediyoruz. Bundan sonra da unutmayalım inşallah. Ve 54 farzımızı da tamamen verelim inşallah. <gülüyor> Ondan sonra büyük günahları sırayla konuşacağız. inşallah. Büyük günahlar dersi o da bayağı süren. Ondan sonra da olmazsa Kur'an'a baştan başlarız tefsir etmeye. Zaten biz bitiremeden ölürüz gideriz. Kur'an nasıl bitecek? Böylece bu dersler durmaz inşallah. Efendim şimdi 26. farz neymiş? allah Teala'nın yarattıklarından korkmayıp Allahu Teala'dan korkmakmış. Nasıl durumumuz bu farz hakkında? He? Bu farz bizim en çok ihmal ettiğimiz beceremediğimiz, geri kaldığımız noksanlık ettiğimiz bir farz. İnsanlardan ne kadar korkuyoruz? Çok. En fazla demektir, karşısından korkuyoruz. Ondan sonra efendim. İnsanı bırak, hayvandan da korkuyoruz. Evet, hayvan daha tehlikelidir zannediyor ama insan hayvandan beterdir. Zarar vermek istediği o mesela. Sinekten bile korkuyor, birdenbire vız et. Ödümüz kopuyor mesela. Ama işte Allah korkusu, ahiret, azap, akşam namazı geçti, yatsı kaçtı, sabah namazı uykuda geçti, 80 sene azap var, işte Allah seni gazap edecek, Allah'ın karşısına namazı bırakanlar gazaplı olarak çıkacak falan.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 E, dolayısıyla bir laflar konuşur, bakarsın, bütün hocalar sükürt et, sessiz kalır. Ne mi o bu adam derler. Halbuki o adam onlar kadar okumamıştı. Ama bir de okumuş, okumuş, okumuş, Allah'tan korkmuyor. Allah'tan korkmayınca da ne olur? Onun da ilmi, e, efendim ona fayda vermemiş oluyor. Dolayısıyla faydasız ilimde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu üzere, ve'udibike min ilmin la yenfe'u fayda vermeyen ilimde, sana sığınırım, Ya Rabbel Alemin diyor. E demek ki, ilim niçindir? İlmin semeresi nedir? İlmin kazandıracağı meyvesi nedir? Allahu Teala'dan korkmaktır. E ne buyuruyor peygamberler hakkında? Mehmet ettiği kullar hakkında? İlmin semeresine nedir? İlmin kazandıracağı Bizim peygamberlerimiz, e, zannedersem Enbiya Suresidir. Yani peygamberlerden bahsede geçiyor ve onlar hakkındaki metheden ifadesinde Rabbimiz onlar bize dua ederler ibadet ederler bir yandan kabul beklentisiyle bir yandan reddolunma korkusuyla <gülüyor> onlar bize karşı titrerler bizim huzurumuzda onlar ürperirler tüyleri diken diken olur suratları sararır i̇şte İmam Zeynel Abidinden anlatıyordu Ta abdeste başlarken yani baygınlık geçirecek hale gelir, yığıldığı olur mu içeri? Ne oluyor ya falan? Tansiyonun mu düştü, şu mu oldu, bu mu oldu, kalp geçiyor. Yok. E kimin huzurunda duracağım diyor birazdan, namaza duracağım, kimin huzuruna çıkacağım diye. Ta abdeste başlarken kanları, vücutlarından kan çekiliyor, suratları sararıyor. Bunlar veliler. De peygamberler halini cedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ezan başladığı vakitte ne kimseyi tanıldı? Ne kimseyle konuşurdu, ne cevap verin. Hiç ne olursa olsun. Herkese karşı tanışlığını keserdi. Niye? Mevla'nın çağrısı var, nidası var. Bunlar neyin alametleri? Neyin göstergeleri? Allah korkusunun, Allah sayfısının. Çünkü bizdeki hallere bak. Ezan başlaması bizde ne değiştiriyor? Namaza durmamız, abdest alırken bizim halimiz nedir? Namaza dururken bizim halimiz... Hiç birbirine şaka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 Onun bunalımına giriyorlar. Kılmadan evvelse kimin huzuruna çıkacak. Kıldıktan sonra acaba oldun mu? Öyle. Bizde nerede bu haller? Onun için sohbet şart. Ayet, hadis dinlemek şart. İlim şart. Ve kâneûlenâ haşiîn. Yine Rabbimiz korkanlar hakkında, alimler hakkında, hakiki alimler hakkında ne buyuruyor saadübillah? اِنَّمَا اِخْشَى اللّٰهَ مِنْ ulama kullar içerisinde Allah'tan ancak kim korkar? Allah Allah. Halbuki mesela e, alim olmayanlar da Allah'tan korkan var. Ama buru ki ancak deyince hani başka yok manasındadır. Ancak alimler korkar. E şimdi sefer bakıyorsun adam hafız, hoca, yutmuş ama Allah'tan korkmuyor buradan bakıyorsun adam cahil, mi? fakat Allah'tan çok korkuyor e bu ayeti haşa yanlış mı söylüyor? Haşa. Sen yanlış anlıyorsun. Bu ayet şunu diyor. Allah'tan korkuyorsa cahil de olsa alimdir. Allah'tan korkmuyorsa alim de görünse cahildir. Çünkü Allah'ın o yüce makamını bilip de korkmamak olur mu? Demek hakikatini bilmiyor. Öbürü, işte Habib Acemi Hazretleri vardı Evliya Allah'tan. Bu Menkıbe kitaplarında çok ismi geçen zatlardan. Yani Haseni Basri zamanlarında olacak. Bunlar çok eski. İlk dönem. Yani denizi, yürür geçerdi. Hatta Haseni Basri olacak. O gemi bekliyor. O da ne bekliyorsun diyor. Efendim. basıyor yürüyor geçiyor. Bir üstünden yani derin ırmaklar, deniz ırmaklar. O diyor ona "Eleksel ki ilmin, senin şüphesiz inancın yok mu?" diyor Allah diyor adamı yürütüyor. Sünnetle diyor ediyor, gidiyor. Hasan Basri diyor "Barik, o diyor senin eleksel ki ilmi, senin ilmin yok mu?" diyor. Sebepler alemi değil, gemi bekleyeceğiz. E tabii işler başka şimdi, yani soruyorlar, soruyorlarsa hangisi üstün? Bize sorarsan Büyük geçer üstün. Halbuki İmam Rabbani diyor ki gemi bekleyer üstün. Tabi yani Hasan-ı Basri Hazretleri ondan düştün ama tabi. Işte Habib Acemi, niye söylüyorum? E, Arapça bilmiyor. Yani e, tefsir, hadis bir şey bilmiyor. Yani güzel itikad üzere ibadet mi yapıyor işte kendine gereken şeyi öğrenmiş. Derin değil yok? Ama büyük velik. E Kur'an okumaya başlayınca başlıyor ağlamak.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 Deli işi, deli. Yani böyle gülenler, konuşanlar, eğlenenleri gördüğü vakit Allah dostları vardı. Niye? Akılları yok diye. Çünkü bunların aklı olsa bunlar böyle rahat hareket edemezler. Şu aklı olan tehlikeyi secer. Ama aklı olmayan bakıyorsun dünya yanıyor, adam giriyor çünkü mutlu. Aklı yok. Başımıza, önümüzde çok tehlikeli geçitler var ve şu anda biz bunların çoğunu daha başlamamışız. Hiçbir tehlikeli geçit görmemişiz. En yakında ölümle karşı karşıya geleceğiz. O da ne vakit belli değil. Her anda olabilir. Devamlı korku lazım mı? Evet. Lazım. Şu korku neye dair? Bir gelecek tehlikeye. Her an gelebilirse öyle. Hiç korkudan borçturmamak. Korkudan adamı ne yapar? İşte doktorlara sorarsan hiç iyi bir şey değil. Der ki aman böyle stres derler kumaşım. Aman stres yapma. Ne olacak? Tansiyonun yükselir. kolesterolün çıkar, şekerin çıkar, şöyle olur böyle olur. E stres yapma. Ne, ne der mesela? Diyor ki iki göbek at 3 Üç kahkahal diyor. Bir kilo pizyola yerine geçer. E tamam da kardeşim istihamiyette diyor. Zeynep hakkı az gülür. Çok ağlayın. Mesela i̇şte çok ağlamak. Adam biri çok ağlasa herkes ona acır der ki sen öleceksin ya bu kadar çok stres yapıyorsun kendine kanser olacaksın falan halbuki ayetlerde, ayetlerde efendim, bunun tersi söyleniyor ne yapıyor efendim e, çok ağlayın emrediliyor az gülün emrediliyor çok gülmek kalbi öldürür kalbi öldürür buyuruluyor dolayısıyla bu zahiri alemin e, efendim bakış açısıyla manevi tarafın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 Sen diyor etin ve bütün ne? Sana bir oyun ederler doğru gidersin. Onun için kork diyor nefis. Ya şeytan bana da söylüyor. Kork. Sen niye korkmuyorsun? Ya şimdi insandan korkuyoruz. Rabbimizden e korkmuyoruz. Ya biz bu millete doğruyu söylemeyecek miyiz? Şimdi şöyleyicek. Ama herkes yapsın bunu. Bir tek ben yaptığım vakitte kapak gibi ortada kalıyorum. O zaman adam diyor ki bunun başka derdi var. Ne derdimiz var? Onun için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 en büyük tezahir. Kim için? Lillezinehüm. <gülüyor> o kimseleri <için> ki çünkü onlar Rabbihim <gülüyor> يَرْهَبُونَ Rablerinden korkarlar. Şimdi ben Allah'tan korkmayana Kur'an hidayet olur mu? Kur'an'da bir rahmet olur mu ona? Bütün ayetleri okusan baştan aşağı, vaazları dinlese Allah korkusu yoksa tesiri olmaz. Efendim Allah korkusu efendim neye sebebiyet veriyor? Allah'ımızın rızasına sebebiyet veriyor. Ne buyurur sallallahu Allah, vallaha? ve Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Karşılıklı rıza üzere, Rabbim nasip eyleye. Amin. Kime bu? <gülüyor> <gülüyor> Velike bu makam, karşılıklı rıza, Allah onların amelinden, itikadından memnun olmuş, onlar da Rablerinden gelen mükafatlardan memnun olmuş. İnşallah bize de nasip olsun. Ama herkese bu makam verilmez buyuruyor Rabbim. Limen kahşiye Rabbet. Kim Rabbinden korkuyorsa hem de görmede. Ledi neksiyon Rabb'on Onlar kılıyor Rablerinin kıyabında yani mevla kâipte de değil mevla hepimizle beraber ama biz onu görmüyoruz. Rablerinden onu görmedikleri halde korkarlar. Ömür sığatmış bir Kıyamet kopacak diye de titil titil kıyametten evvel kendi kıyametimiz var. Onun geliyor. Bu çok düşündürmesi lazım. Korku vermesi lazım. Alemu billah, teşeddü lehu haşet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah en çok bilen kimdir? Allah'ın en çok bilen. Demiyoruz tefsire en çok bilen. Böyle deseydik şimdi hemen mesela tefsir sahasında dünyada en ileri kim mesela birini bilir. Buduruz alimler var dünyada meşhur. Değil mi? En, hadisi en iyi bilen. Geçen buraya Muhammed Avamı Hoca gelmişti hani. Veya sakalım bu ara konuştuğunda. Yani dünyadaki en büyük hadis alimlerinden diye, Hani şu Allah'a en çok bilen sorunu. Ya bunun da bir şeyi ne yok? Tespiti için bir imtihanı yok. Bakarsın Allah'tan en fazla kim korkuyor? Allah'a en fazla kim sayıyor? Bunun da alameti nedir?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 haramlardan ne kadar sakındığımıza göre yapılıyor. Ama illa bir günaha düşerse O başka. Kullar günahsız olmaz. O halde alim kimdir? allah Teala'dan korkandı. Ne demiş şair? Allah'ın dostları Alâ kadri ilmi il mer'i ya'zumu kawfû fe la alimun min Allah gâifû fe aminu mekrillâhi billâhi cahilun ve gâifu mekrillâhi billâhi ârifû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 bıraktığı gibi orada dinden imandan çıktı gitti diyor Kur'an. 400 sene ibadet, i̇sm Azam'ı buluyor, duasıyla götüremiyor yani. Ama adam gitti kafir. İblis 20 bin sene gökte yerde secde etmedik bir karış bırakmamış. Hep Allah'a ibadet. Ne zaman Adem Aleyhisselam'a secde emrinde bir haset, bir kıskançlık yüzünden secde etmeyerek kafir oldu. Hatta ibadet ediyordu tam. Kendi seccabede Allah secde ediyor. İbadet üzerindeyken Fakur binafeyni kerradıyım ve aleyke lanet bitti. Çık cennetten sen kovulmuşsun, kıyamete kadar lanetim üzerine olsun dedi Allah. Halbuki iblis anda Allah'a secdedeydi. Ama emrettiği yere secde etmedi. Sen bana secde ediyorsun, benim dediğim yere secde et. Bakalım şimdi. Tabi Adem Aleyhisselam'a tapınma anlamında değil. O kıble olarak yani ona dönme anasını kabul etmedi. Ben Allah'a dinlerim ama dilini dinleme. Nasıl işti? Ben seni sayarım ama dedini yapmam. Yani bu nasıl hareket? İşte iblis hareketleri. Ama koymuş. Hiç olmazsa direnişe geçmeyelim. Pişman olalım, istiğfar edelim, boyun kıralım, ya Rabbi diyelim. Hadi bir de var ya dinleme, yapma Mehmet. Ne hareketler. Sen kimsin? Ondan sonra namaz kıldığında, hacca de Allah seni kovar. Bana bir şey yapmaz dersin. Bir de baksın evliya adam son nefeste kafir ölür. Bu herkes için geçerli. Ama kim Allah'ın azabından korkuyorsa Allah'a bilen ancak odur. İstediği kadar büyük kerametlere ersin. Hepsinin korkusu neydi? Son nefesi imanlı. Ölebilir miyim? İşte Alâhüter Efendi Hazretleri Kardeşi sallallahu Yüz küçük yaşında gelen gidenden dua isterdi. Bu dedenin müslu hatimesi için dua edin derdi. Yani ne demek? Sonun iyi gitsin.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 Seni zaten kaybedecek bir şeyin yoksa, zaten Allah'tan korkmuyorum, Allah'tan korkmuyorum. Zaten imanın yok ki korkarsın. İmanın yoksa zaten bir sorun yok. Evet, bir cehennem yani. Hesap mesap da yok. Bir adam kafir olsa, ama ahirette hesap var mı? Sırat tehlikesi var mı? Nizam tehlikesi var mı? Niye? Doğru cehenneme zaten, ne? Ama öbür türlü korkuyorsun, sırattan tökezlenemeyim, aşağı düşer miyim? sevabın mı fazla gelir, mizanda günahın mı fazla gelir, Resulullah sallallahu aleyhi ve bana nasıl bakar, şefaat eder mi, Allah benden razımı değil he gavrada böyle bir sorun yok ki. Bir şeyin varsa korkarsın, bir şey olmayan nereden korkacak? Biz göre bakalım. Varsa imanımız, namazımız, abdestimiz, bir şeylerimiz torbayı deldirmeyelim. De korkalım ki kaybetmeyelim. Korkmazsak gidermiş. Evet. Allah-u Teala ne buyuruyor? وَيْمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ cennetan? Rabbinin huzurunda hesaba çekileceğini düşünüp korkana bildiği iki cennet var. Bu Rahman Suresi'ne at kerimesinde. Bu nedir diyor mesela manası İmam Mücahit Hazretleri? Adam diyor günah yapmak ister, tam planlar harekete geçecekken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 Azledilmiş tubaşı Yani görevden alınmış memur. Artık hüşvet alınmış. Nasıl alacak ki? Göremiyor. yok. Ondan sonra ben tevbe ettim. Değil. Elinde imkan var iken her fırsat doğmuş terk ediyor. İşte bu Allah korkusunun bir göstergesi olarak. Bize örnek oluyor. Efendim, genç bir delikanlı Abid ibadetli İbn Hacer Hazretleri Heytemi olan Ezzevaci isimli kitabının mukaddimesinde bunu naklediyor. Bir takva sahibi abid camiden çıkmayan genç Hazreti Ömer Efendimiz Resulullah zamanında bir kadın buna aşık oldu. Bazı adam kadına aşık oldu, bazı kadın aşık olur. Bazı kadın adam aşık olur. Kadın adam aşık olursa taçincey. Çünkü adam aşık olsa o kadar hile bilmez yapamaz pekmez. Kadın aşık olursa çok hile yapar. Züleyha validemiz ne yaptı? Yusuf bu hapse attırdı. Adam kadını aşık olsa sevdiği kadını kaldırıp hapse attıramaz. Anladın mı? Attırmaz yani. Ama kadın aşık olup da bir de efendim boyası meydana çıkacağı anlaşılırsa kadında her türlü hile mevcuttur. Hemen şimdi kadın hakları bilmem ne ayağa kalkmasın. Ayeti gerime okuyayım da işi zor kurtarayım. İnne keyde künne Azim. Ey kadınlar sizin hileniz çok büyük diyor Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti. Şeytana ne diyor? İnne kana şeytani. Şeytanın hilesi zayıftır diyor. Heh. Anla da git işte. <gülüyor> Efendim. Kadın aşık oldu. Ee, i̇şte cinay teklif etti. bu dur. Adam kaçıyor ediyor falan ama işte hile meselesi var ya bir bunduna getirir seni. Ölüyorum der, bilmem ne, indat, Gidersin kurtarma, kapıyı kapatıp gel bakalım <gülüyor> Mecale yani bu, hile meselesi Bir hile yaptı Ondan sonra işte Adamdan baş başa kaldı Adamı kendine çekti, etti, tam cinayet yapacak Adam durdu Dedi ki, genç de Fakat camiden çıkmazmış, takva sahibi bir delikanlı O anda Allah'ın huzurunda Ben çıkacağım yarın mahşerde Allah'ın huzurunu düşündüğü anda Bayıldı, düştü Allah korkusu. Nasıl bayıltıyor onu ya. Kadına baktık ki bu burada bayıldı kaldı. Ne olacağı da belli değil. Üzerime kalacak iş. Diye çıkarttı onu kapıya. Yani çekti onu kapının önüne koydu, kapattı kapıyı. Bu sefer babası geldi çocuğun. Götürdü eve. Çocuk üstte ayıldı mayıldı ama sarardı, soldu, titredi, mitledi vefat etti. Bu yaşanmış bir şey. Ben öyle Dizilerdeki gibi kurgu roman anlatmıyorum ha, uydur uydur göster. Burada ben kitaptan okuyorum sana. Ezzevacir çok mühim bir kitaptır. Çocuk ufaat etti, işte tezhiyyü tekzin ettiler yani işte. Yıkatılar ettiler, kefenlediler. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın zamanında oluyor bu. Hazreti Ömer Efendimiz geldi, mezarın başına artık namazı kılındı. Tam gömecekken ne dedi? Ve limen gâbe mekâme rabbi cennete Çocuğun kıssasını tabi duydu babasından işte. orada yayıldı bütün Medine'de. E gidi dedi delikanlı Rabbinin huzurunda duracağından korkana iki cennet var dedi. Allah. Sen Allah korkusundan öldün dedi. Ne iştir Allah korkusundan ölmek var ya, insanlar ne hal ya. Bir de bir cevap. Bu anda kabirden ses gel. Kabirden ida İnyallah kat atani ma yamir ve atani rıza ve felkar rıza. Allah o ki cenneti de bana verdi, esas rızasını helal etti, rızasının felkinde demedi. Vazgezmek lazım bazı şeylerden. Ya. Feda edemiyoruz. Ya. Bu nefsin alışkanlıklarını bırakamıyoruz. Allahım bıraktır bize. Ya Rabbi. Amin. Ne kadar kötü huyumuz varsa ikrah ver ya Rabbi. Amin. Soğukluk ver ya Rabbi. Amin. bu harbi kazandır bize ya Rabbi. Amin. Cihatı da becerdir bize ya. Allah'ım Allah'ın sevmediği, razı olmadığın işlere karşı soğukluk ver ya. Rabbi. Amin. Kendi tadanı tercih ettir ya. Rabbi. Amin. Korkunu kalbimize galip eyle ya. Rabbi. Amin. Ya Rabbi. Amin. Amin. Amin. Mübarek cuma gecesi hürmetin. Allahum salli ala seyyidina Allah şey Muhammed. Allah'ım be hakkı Muhammed. Ne kadar sevilmedik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 A hiç bir alim o zaman böyle dalkavuk, yalaka bir yağcı alim yok ki. Vallahi o da yemin eder ki cennetliksin mübarek sen ya. O da yemin eder bile Öyle hocalar var şimdi. Yalaka çok. Şimdi bütün alimlerden birisi bile sen cennetliksin diye fetva vermedi. Sen ne, nasıl yemin ediyorsun sen ne, Neye göre yemin ediyorsun? Kalbi da? Dediler ya mu dedi başıma böyle bir iş geldi işte insan konuşuyor işte bira atıyor yani ne yapacağız şimdi dedi. O zamanki halifeler de ne Allah'tan korkuyor bir fetva soruyor yani. Şimdi zaten hiç ne dersen de dediler i̇bnüs hazretleri var büyük alimdir belki onda bir çözüm olur. De evet böyle bir durum var. Evet dedi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 Zinanın büyük bir olduğunu düşündüm. Korktum. Çekildim. Bu çok önemli bir mesele. Ama sakın siz böyle o duruma kadar getireyim de oradan geri döneyim de falan bir umaral anlam cennetlik olayım numarası yapmayın. Sizim firan tutmayabilir ha. Ondan sonra cehennem dibine. Ondan sonra İblis yakmak da kurtaramaz. Katde sala. Yani şimdi bu bunlar şimdi tecrübe için size anlatıyorum ki deneme mi yapın kendi size. <gülüyor> Tövbe estağfurullah. Vardır öyle kafalı insanlar da onun için. Hepinizi kastetmiyorum ama böyle uyanıklar çıkmasın ha. İbn-i Hazretleri dedi ki Allah'u Azze ve Celle ne buyuruyor? Estağfirullah Ve emmâ men gâf mekâme rabbihî ve nehen nefse anil hevâ fe innel jeminnete el mevâ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 Şimdi mesela ben arada diyorum size yemin etsek başımız ağrımaz. Şimdi biz neredeyiz? <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan söyler mi? Haşa sahih hadis. Hadis sahih sonra yemin et korkma. Ne buyuruyor? Yanlar olsun bir de yadıl cennet bahçe. cennet bahçelerine yolunuz düşerse istifade edin. Hımar yadıl cennet. Cennet bahçesi nerelerdir? Ve cani sül'in ilim meclisidir. Bura ilim meclisi mi? Yani film meclisi mi? İlim meclisi işte. Ayet atı kaç tane. E, i̇lim meclisi olduğu vakit ne diyor hadis-i Cennet bahçesi. Buna şimdi biz cennetteyiz desek, yemin etsek, başımız ağrımaz. Ama cennetlikiz diyebilir miyiz? Evet. Diyemeyiz. Neden eşitsin? Burada bir saat sonra, yarım saat sonra çıkıp gidiyoruz. Ondan sonraki bilir mi? Burnunu nereye sokacağı? Ben ne bileyim. Şimdi cennetteyiz başka? Ahirette cennetteyiz diye söylemek başka. O devam ister, sebat ister, istikamet ister son nefese kadar muhafaza ister ben o ne bileyim ki kendim hakkında bilmeyen, senin hakkında ne bileyim Allah'ım Cennet kaymaktan kaymaktan Aa, muhafaza eylesin Aa, evet Hüslam üzere ölebilirsen durum bu ama Allah'tan korktun bir kere böyle bir cinayi bıraktın Cenneti kazandın ama sonra bu korkun devam etti mi Et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 Ya <gülüyor> inşa, dilediğimi bağışlar. Ya <gülüyor> inşa, dilediğimi acaba derim. Ama bu kim hakkında? Müslüman olarak ölenler hakkında. Şimdi sen bu ayeti evet kafir olarak öleni okuyabilir misin? Adam, papa ölmüş, öbürü de diyor ki, evetim ya git deme diyorum mesela. Birisi diyor öyle deme solda diyor ki niye demeyeceğim diyor bu papaz yani kafir öyle olarak ölmedi mi diyor ha dese ki bak dese ki belki imanını gizliyordu belki müslüman olarak ölmüştür dese bunda bir doğru pay payı var mı? Evet. var ama diyor ki ya Allah buyurdu ki diyor istediğimi affedelim istediğimi azap ederim diyor şimdi bu bu ayete uyur mu? bak ne kadar sapıklık yapıyorlar ya yani. ha gizli müslüman da öldü diyor. ona bir şey deme Ma kafir olarak gölenin affedilme payı var mı azrede? Niye? İlla huallaya affı var oyun işte bir bir ayeti okuyorsun da dettaçi gibi bir duvar eti yok mu yoksa? Ne Namaza yaklaşmayın. Çünkü niye namaz kılmasın? E, dede efendi. Diyor ki ben Allah buyuruyor namaza yaklaşmayın. Ya kardeşim ilacını oku ya bana ne diyor? Burayı anladın mı diyor ya niye nasip etmiyor? Taburata is diyor. Niye? İlerçi diyor ki sarhoşken baza yaklaştı. Orayı okumuyor. Allah dilediğimi affederim deyince cevuru da affederim demedi ki. Öbür ayette ne diyor? İnnallâh ne ayı gibi. Barışık şirk koşanı affetmem diyor. Ha affedebilir başka ama affetmeyeceğine karar vermiş. Şimdi o karar bozulur mu? Efendim İslam üzerine ölmezse kesinlikle cehennemlikte. Artık onun hakkında şey var mı? Bir acaba, bir tereddüt. Belki Allah acır falan. Ya Rabbim onlara merhametten hiç sevelmeyeceğini bildirdi. O zaman Allah'ın yalan beyanda bulunmuş olması icap eder. Ha çağ Kur'an'daki ayette yalan beyanda bulunmuş olması icap eder. Böyle bir şey düşünülür mü ya? Belki de affeder. Nasıl belki de? Öyle yerde belkisi yok. Ayet ya. Ama bizim millet ya ne kadar acayip konuşmalar yapıyorlar. Bir görseniz ya. Ne cahillikler ya. Şimdi Allah korkusu ders yok. Bahis yok. İnsanı kurtaracak. Bu ustaki hadis şeriflerden bir tane okuyalım. Felâf-i münciyâ. Üç şey insanı kurtarır. Hele adliu fil gabbabi ve rida kızgınken de adaletli olacak sevinçliyken de adaletli olacak. şimdi adam memnun meşru rahatlamanda adalet kafası bozuldu mu kızdı mı falan raydan çıkarsa bu kurtaramaz ve kaslu fil fakri vel gina iktisat tasarruflu olacak israfa kaçmayacak ama fakirken de tasarruflu olacak zenginken de tasarruflu olacak fakir zaten tasarrufa mecbur yok ki ama zenginken esas mühim olan israf yapmamak. Bu haşyetullahı fi's sırri alani. Allah'tan korkmak. Nerede? Gizli yerde de, açık yerde de. Yani açıkta herkes tabii Allah'tan korkar, Orada kadına bakarken bir çocuk baksa hemen gözünü çevirir, ayıp olur diye. Ama kimsenin görmediği yerde Allah'tan korkacağız. Bunlar adamına bak, Kurtarır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El kalpleri çeviren Allah, kalbimi dinin üzere sabit eyle. Böyle dua yapardı. Özellikle akşam namazının sünnetinden sonra bu dua yapardı. Dualarım kitabımda kaynağı var. Bu duayı yapardı. Dedi ki, sahabe ya Allah sen de mi korkuyorsun? Yani kalbimi sabit eyle ne demek? Kaydırma. Sen de mi korkuyorsun? Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve ma vel kalbu veyne usluayni. Ne sabihin Bali bu kıyıda inşaatın kimi o kaba ve inşaatın ben nasıl kokuymayın bana kim güvence ver hadi ki güvence var mı var, var. E bir de onun güvence de var mı var, var. Ebu, Filce, Ebu Bekir fiic Ebu Bekir o da güvence vermiş karantı ama ne diyor Hz Sıddık bir ayağımı cennete atsam yine korkudan vazgeçmem diyor ya delisi çek ayağını geri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 Ehl-i sünnet dışına çıkmış hatta din dışına çıkmış. Allahu Teala ve tegaddes Bu korkudan bize ihsan eylesin ki Abi. ahirette bizi korkanlardan eylemesin. Abi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mirak gecesi. Cebrail aleyhisselam'ı gördü ne dedi? Bu hikayeli dedi gülerken görmedim ey Cibril. Ne cevap verdi? Ahmed ibni Hanber rivayet ediyor Enes ibni Malik'ten rivayetle. Ma Cehennem yaratıldığı günden beri demek ki Cehennem ondan sonra yaratılmış burada da sen böyle bir şey anlat ama Yani Hem sen melekler dağmış. Cehennem yaratıldığından beri Mika'il hiç gülmedi. Mika'il anayi salat Allah bize şefaatini nasip ede. Koca melek, yüce melek, meleklerin megamelleridir. İcianı cehenneme mi tehlikesi var? mı? Niye gülmedi? Evet. Yani korku şart. Kâmülahbar Hazretleri cehennem kıyamet günü bir gürleme gürleyecek. Ne melek kalacak ne peygamber. Hepsi dicisi çekecek. Rabbine şinepsi, la seluke'l Kendimden başkasını istemiyorum. Ya Rabbi beni kurtar diyecek. Bir korku kaplayacak. Ancak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne diyecek? Ya Rabbi ümmeti, ümmeti, ümmetimi istemiyor. Allah Teala ona o faziletli ihsan edecek. Evet, Allah'tan korkarsak, haramlardan sakınırsak, ürperirsek, titrersek, kazanırız. Ne kazanırız? Günahlarımıza mağfiret kazanırız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Beyheb-i Şuhab-ül İman'da zikrediyor. Abbas ibn-i Abdülmuttalib, radıyallahu anh'ın hadisinden اِذَكْ شَعَرَّ جِلْدُ Abdin خَشَّتِ اللّٰهِ Allah korkusundan bir kulun herisi ürperdiği zaman az oluyor ha. Bir bakıyorsun böyle. Ama Allah korkusundan olacak öyle, ha? Yoksa terliyken birden soğuk geldiği zaman olur öyle, öyle değil. Ay tüylerim diken diken oldu, neden oldu falan öyle, film seyrederken değil öyle. Allah korkusundan. Evet. Tüyleri ürperirse Tehâttet anil lûbûh kemâ tehâttü anil şeceri'l yâbüseti anil şeceratil yâbüseti o rakuhâ Kurum ağacın yaprakları nasıl dökülür bir rüzgarda, sonbaharda, o adamın da günahları öyle dökülür diyor. Bir anda sıfır oluyor. Yani Allah korkusun. Böyle kazançları var, kazandırdıkları var. Yine ne var? Ahirette iman var, künhüce var. Burada korktuğu için ahirette bir daha korkacak mı? Korkmayacak. Ne buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? İbnü'l-Kebdi diyor. diyor. Bunlar sahih kitaplar, hadis kitaplar, muhaddisler. Hadisi kutsi. Ne demek Allah Teala buyuruyor? وَعِزَّتِي وَجَلَٰلِي لَا اَجْمُعُ الٰعَبْدِي خَوْفَيْنِ وَلَا اَمْنَيْنِ İzzin celalim hakkı için, unuluğun yüceliğin bahşi için bir kula iki korkuyla iki güvenceyi tattırmam, bir arada bulundurmam. Ne evet. demek? اَدَا خَوْفَنِي بِالدُّنْيَاً مَنْ دُولُمَ الْقِيَامَةِ Dünyada benden korkarsa kıyamet günü emin kılacağım. Ve ida Dünya grabiyor Ya Allah ben afede bana bir şey olmaz. Şudur budur. Dünyada benden korkmazsa kıyamet günü korkutacağım. Allah ya Rabbi, kıyamet günü kardeş. Ehli Allah diyorlar ki e, korku halinin Galebe çalması fazla gelmesi iftalar. Yani dimağım Rabbani diyor ki gençken korku ağır bassin, yaşlıyken büyük tarafı çünkü yaşlıyken Ölüme daha yaklaşmış olur. Kimin önce öleceğe belli değil ama de, ekseri armut gibine düşer. Onun için yaşlılar daha fazla ölüyor. Yaşlıda ümit fazla olsun ki üst üzere ümitli ölene müjde var ya onun için. Ama gençlik halindeki genç en hemen hemen 40-50 yaşları bile ne sayılır? Genç sayılır yani 40-50'lere kadar korku hali ağır bassın ki neden günah yapmaya daha meyilli mi, müsait olur kuvveti yerindeyken fren yapsın diye.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 Yoksa burada ya afeder, çok iyidir, kerem sahibidir falan falan bir de gittin azaba düştü. Umut ahi. Yine burada korksak daha iyi. Neden? Sonu iyi gelsin. Sonu iyi gelsin. Mühim olan ibret itibar sonalı. Mahşerde güneş tavan boyu yaklaştığı vakitte herkes gövde arayacak. Güneş şu tavanın yerine gelmiş. Hem de bu şiddetle, bu sıcaklıklar. var. Eğiriyor millet ama ölmüyor. O <Kötü> kadar su, göl olduğunu ya. Sev'a gün Bu züllüullahi, züllüye ve la zille İlla züllüya. Yedik zümreyi. Allah kendi gölgesine girdirecek, Bugün başka gölge yok. Onlardan birinde kimi bahsediyor? Racülüv <gülüyor> dağatüm, racülüv dağatüm an sınmüme cemal faka aleyhni, hafullah. Hem zengin hem paralı, şey, güzel kadın, zinaya çağırdığı bir adam ben Allah'tan korkarım dediyse, o adam da o gölgeye girecek diyor Bukhari Müslüm hadisinde geçer. İşte bak, kıyamet günü de bu korku gölge sağlıyor. İsrail yollarında bir adam, adı El-Kifil, o Peygamber Zülkifil değil, normal bir adam. El-Kifil. Hiçbir günahtan sakınmazmış. Her günah işler. bir kadın onu zinaya çağırdı, efendim.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 Sabah bir de baklıyor, herkes görüyor. Kapıda ne yazdı? İnnallâhü teâlâ gaddi ghafara lil kifli. Herkes cenazeye gitmeyecek. Öldü ya, kim çekti? en günahkar adam değil. Melekler kapıya ne yazdılar? Allah kifli affetti diye yazdılar. Neden affetti? Kimsenin hatası yok. Herkes şaşırdı. O zamanın peygamberine haber Mevla bildirince Peygamber beyan etti bunu. Dedi ki bu kişi affedil. Bu sayı hadiste geçiyor. Onun için mesele nereye geliyor? Geliyor geliyor. Allah korkusunun yerleşmesine geliyor. Onun için bu iş çok şeyler kazandırır, hem dünyada hem ahirette. Ne buyuruyor Ömer Efendi Hazretleri? Men khâf Allah, khâf Allah min şey. Kim Allah'tan korkar, Allah her şeyi ondan korkutur. Illâh, min şey. Kim Allah'tan korkmaz, o her şeyden korkmaya başlar. Hudaylim eyaz büyük Zat Radıyallahu yallah ne buyuruyor? Men kim Allah'tan hakkıyla korksa kimse ona zarar veremez. Amerika Rusya birleşe zarar veremez vallahi veremez. Hakiki korksa. Men khaufallahi lem yenfa'u Kim Allah'ın gayrinden korkar Allah'tan başkalarını sayar da Allah'ı bırakır lem Dünya bela gelse ona fayda veremez. kanser oldum kim kurtaracak? dünyada başka bela gel kim kurtaracak?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 Ana seyidül mürselin Muhammed ve âl-ı âl ve sellem. Ya rahamer rahimin, ya rahamer rahimin, ya rahamer rahim. Bizleri affe ile mağfirete ile, oradan dalmadan salihler cünbesine ilhak ile. İlahalarımızdan e, cehennem bu kavlarından boyunlarımızı azâ etmeyle. Sevdiklerimizde de bu dualara ilhak ile. Ya Rabbi ya Rabbi, Suriye'de, Yemen'de, Afganistan'da, Pakistan'da, Doğu Türkistan'da, Asya'nın neresinde, Mısır'da ee, Müslümanlar, ehl kardeşlerimiz zor durumdalar, zulme uğramışlar, sürgüne gidiyorlar. Ee, Libya'da Müslümanlar ocaklara ateş oldu. Ya Rabbi sen fazl kereminle bu kafirlerin kışkırtmalarıyla yanan yakılan bu ateşleri söndür Ya Rabbi. Hayır. Bu fitneleri durdur Ya Rabbi. Hayır. Müslümanlara huzur ve rahatlık Hayır. ver Ya Rabbi. Hayır. Vatanların da enniyet ve güvence ver Ya Rabbi. Hayır. Bizim vatanımızı da, İslam vatanlarını da, iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle ya Rabbi. Ay. Asker polislerimiz bizi korudukları gibi, sen de onları muhafaza eyle ya Rabbi. teröristlere fırsat vermeye ya Rabbi. Ay. Sen fazlulü bütün İslam ehlini, İslam alemini, Kur'an ve sünnet merkezinde cema'yla ya Rabbi. Kafirlerin hilelerinin başlanıma, Kuşa'yla tarzıkları düşür ya Rabbi'l alemin. Cema'lere gidiyorlar, namazlara, bu kadar ehli istediği insanlar, memleketlerinde huzur güven kalmadı ya Rabbi zor durumdalar göçe zorlanıyorlar, göç ederken hurluyorlar Suriye'de hepsini, ya Rabbi bu Nusayrilerin elinden bu Masonların, Siyonistlerin elinden Mısır'dan tut her tarafta Yemen'de bu kafirler el atmışlar başlarına kötü adamları geçirmişler, Müslümanları ezdiler, ezdirdiler bunların bir an evvel helas ya Rabbi yukar <gülüyor> ya Rabbi alemin acil helas eyle ya Rabbi <gülüyor> ibadet huzuruna nasip eyle ya Rabbe alemin. Bizden dua etselenlerin gayrı mutlularına nail eyle. Tümle bize nail eyle, korktuklarımıza emin eyle. Amin. Bizden evvel ölmüşlere gari rahmet eyle, kabullen nur eyle amin. ya Rabbe alemin. Amidiyen dillerine harcı hamdine azad eyle amin. ya Rabbe amin. amin. Hurmetlaha ve yasin. Allahu'mma salli ve sellim. Vela seyyidina, hammedin nebiyyil ümmin. El habibil anil Al-Azimil ve Sahbih Al-Alihi Amin Salatu ve Selamu Aleyk ya Resulullah Salatu ve Selamu Aleyk ya Habibullah Salatu ve Selam Aleyk ya Seyyidil Eveline ve Lakhirine Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Ya Sufun Selamu Amin